Gülenliyorum. Challenge Barkra. Merhaba iyi haftalar. Açık Radyo'yu Sarıçı'dan Sanat programında ben programcınız Challenge. Bugün Paris'ten bir telefon kaydıyla bir sanatçıyı Ahmet Doğru İpeği ağırlıyorum. Öncelikle tanıtmak isterim. 1983 doğumlu onu en iyi Galata Rum İlkokulunda 2017'nin Nisan ayındaki kişisel sergisini hatırlayabilirsiniz. Son zamanlardaki en kapsamlı sergisi oydu. Adı Günler'di. Ee, ama birazdan tanıtmak istersem ağırlık olarak yine... Daha çok tanındığı alan diyeyim sulu boya, kurşun kalem gibi daha geleneksel olarak nitelendirilebilecek malzemeleri kullanması ama bunları daha yenilikçi tekniklerle birleştirerek ürettiği çalışmaları. Ee, i̇çeriksel olarak ise kent, kent tasarımı hatta mimarlık alanı, tasarlanmış ya da kendinden oluşan formlar... Ee, Temalar olarak tekrar ve tesadüf, bellek ve kayıt gibi kavramlar üzerine bakıyor. Son zamanlarda da video üzerine de yoğunlaşmak istiyor. Zaten hali hazırda bulunduğu Paris'te de biraz daha ona odaklanıyor diye anlıyorum. Birazdan kendisi bahsedecek. Nedir buluşmamızın sebebi? Hariçten sanatta bugün İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın davetiyle her yıl Paris'teki Stadez'e dört sanatçı misafir oluyor. Oradaki Türkiye atölyesinde üçer aylık periyotlarla kalıp çalışıyorlar. İşte Ahmet Doğu İpek bu sanatçılardan biri. İki aydır Paris'te, Stadezard'a hemen buradan başlayalım isterim. Ama aynı zamanda konuşacağımız Almanya'da iki ayrı sergiye katılımı da söz konusu olacak. Paris'te hayat nasıl gidiyor? Ee, neler yapıyorsun? Bu iki ayı nasıl değerlendirdin? Öncelikle merhaba. İki ay demin düşündüğüm üzerinde. Çok hızlı geçiyor. Bir ay kaldı neredeyse. Öncelikle tabii şey benim için bu bir hediye oldu. Hı hı. Bunda İKSV'nin rolünü anmam gerekiyor İKSV'nin öncelik edenleri. Ben şöyle aslında 2018'in bahar aylarında hani git Paris'te atölyem var, yerim var, çalış, millet, bak, gez gibi çok sağ bir hediye. Gözde İlkin'den devraldım. Gvardiya gibi düşünülebilir burası. <gülüyor> Alper Aydın'a da devredeceğim. Benden sonra <gülüyor> o gelecek. Buranın programından bahset, kısa bahsedeyim. Bir yıllık uh, süreler içerisinde uh, üç ayrı, dört ayrı sanatçıyı ağırlıyor. <gülüyor> uh, üç aylık dönemler içerisinde. Ben de uh, ikinci uh, sanatçısının bu senelini İtiraf etmeliyim ki gelir gelmez muhteşem bir baharla karşıladı Paris ve bitmiyor çok garip <gülüyor> İlk defa şehrin merkezinde baharı yaşıyorum Yani bir şehri tam ortasında bahar nasıl olur nasıl yaşanır nasıl karşılanır Bunu izliyorum bu çok güzel İkincisi ise gün batımları Yani şu an saat buranın saat 5 ve 6'da başlıyor ve neredeyse saat 10.30-11'e kadar bitmeyen gün batımları oluyor. Ee, şeyi anlıyorum, dönemin empresyon istiklerinin, işte manöllerin e, tam olarak nasıl etkilediğini de izleyelim, <gülüyor> tam olarak nasıl ortaya çıktığını, ulağanüstü. E, bunlar paylaşırsa e şehre dair iç bende kalan şeyler, e, bir değinmek adına e, bunlardan bahsetmiş olayım. İstanbul'da biraz hazır kurulu atölyemi bırakıp geldim. Ee, bir atölye sanatçısıyım aslında. Yani hazır kurulu bir düzenim vardır ve pratiğimi de buna eşlik eder. Ee, burada tabii şey, biraz harfi tarz kız oldu. Ee, burada atölyenizi yeniden inşa etmeniz gerekiyor çalışacağınız alanı. Yani, Gözde benden önce çalışmıştı. Gözde'nin bıraktığı yerden ben yeni bir atölye kuruyorum gibi. Ee, biraz zaman aldım buraya e, uyanı sağlamakla çalışmak. Her sabah buraya uyanıp e, burada ben <gülüyor> bugün ne yapmalıyım gibi bir düşünceğiyle e, atölyede çalışıyor olmak. E, ama o zamanla yavaş yavaş. E, uzun süredir e, aklımda olan bir e, video projesi vardı. İstanbul'dayken üzerine e, çalış tavırsız düşünmeye başlamıştım. Eskilerimiz kalmıştı. Burada da ufaktan hayata geçiyorum. Çünkü vaktimin neredeyse çoğu atölye dışında, sokaklarda geziyor, geçiyor. Havanın da güzel olmasının tabii etkisiyle. Halbuki Paris çok, Paris değil aslında bütün Avrupa çok sert bir kıştan çıktı. Değil mi? Neredeyse iklim krizi olarak nitelendirebileceğimiz yani olağanüstü soğukların, karların yaşandığı bir mevsimden çok güzel ve uzun bir bahara geçiş oldu. Paris sokakları, nehir kenarları zaten her zaman çok keyiflidir. Orada böyle bir gezintiye çıkmak, sokaklarda kaybolmak, yoluna bir müze, bir galerinin çıkması. Bak şimdi beni de aslında heveslendirdi Paris'e <gülüyor> gitmek için. E, ne gibi çekimler yaptın? Bize biraz ipucu verebilir misin? Elbette ucu çok açık. Bir işe dönüşmek durumunda değil bunlar. Zaten ne davetli olduğu misafir sanatçı programının böyle bir koşulu var ne de sen de mecbursun bunu Hı. E, Hı. nihai bir e, yapıta dönüştürmeye. Ama neler ilgini çekiyor? Bu bol bol yaptığın çekimler nelere odaklanıyor genelde? Ya videonun omuzdasını Şey bir ne, zaman ve hareket oluşturuyor. Yani bir bina gibi düşünürsek hiç kezinde bu var. Ama cephesi yani fasat olarak baktığımızda da e, Karlskivorka'nın dönmesinden etkileniyor video. Ağırlıklı olarak gölgeler üzerine yani benim çektiğim şu ana kadar çektiğim kısmı gölgeler üzerine e, neredeyse e, bulduğum bütün gölgeleri çekmeye çalışıyorum. Onları takip ediyorum. Onların izini tutuyorum. Buradayken iki tane seyahat yaptım. Biri Brükseli. Diğeri de Fransa'nın kuzeyine Normandiya ve Brütanya'ya. Oradan çok etkilendim. Yani oraya tekrar ve tekrar gitmem gerektiğine karar verdim. Çünkü tam olarak aradığım şey buydu. Hatta videonun bir kısmında Fas'a gitmem gerekiyordu Çölk için. Daha doğrusu Çöl'e gitmem gerekiyordu. Fas'a uygun görmüştüm ama ona da gerek kalmayacak. Çünkü Ormanca'nın plajları tam olarak <gülüyor> Çölk <çör isimleri gülüyor> bir O yüzden gitmeden tekrar bir Ormanca seferi yapacağım. Ee, uzun e, ve çok çekilmiş e, bir sürü aktivitlerle döneceğim. Anladın katarıyla. Sonradan İstanbul'da bunu tutup bilmiyordum. Karaj yapar gibi yeniden kurgulayacağım. Yeniden editleyeceğim. Ucu açık dediğim gibi tekrar videoların başına oturduğumdan etkileceğime karar vereceğim. Şimdilik e, yüklenme ve şey aşaması dönemiz sanırım. <gülüyor> ...hazırlanma aşaması diyebiliriz. Tamam. Peki, harçtan sanat programındayız. Açık Radyo'da Paris'ten telefon bağlantısıyla dezerdeki atölyesinden Ahmet Doğu, İpek konuğumuz. E, Fransa'da bunlar olurken, Almanya'da devam eden, senin de katıldığın iki tane önemli sergi var. Bunlardan birini ben de görme fırsatı buldum. E, hem de Berlin'deki Galeri Weekend, yani bütün galerilerin ve sanat kurumlarının hatta sergiler açtığı böyle bir e, hafta sonu e, sırasında onun da açılışı oldu bazı sanatçılar oradaydı sen Paris'teydin sanırım o dönemde ee, ama Nisan ben sonuydu o bu ha öyle Hiç mi? Tamam. Da, bir girişini senden alıştık mıydı? <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> Tabii, Nisan sonunda yani 26 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam e, galeri hafta sonu vardı Berlin'de. Hı -hı. E, çok da enteresan bir me mekan. Between Bridges adı e, Wolfgang Tillmans'ın kurucusu olduğu ve aslında onun neredeyse tamamını finansa ettiği e, bir bir yer burası. Ve orada Mustafa Kunt ve Özlem Günyol Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli iki sanatçı. Sanatçı. normalde onları sanat pratikleri ortak sanat pratiklerinden hatırlıyoruz hı hı. ama bu serginin davetini ya da küratöryel çalışmasını demeliyim onlar yürütmüş sanatçıları onlar davet etmiş durumda kendileri bir duo sergi yapmaktansa ya da kendi işlerini sergilemektense aslında bu daveti Türkiye'den diğer sanatçılara e, açıyorlar ve Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu bu ıı, travmatik ıı, zamanlara da cevap ...veren bir niteliği var. Ee, i̇şte katılan sanatçılardan biri de e, Ahmet Doğu İpek. Çok da küçük ama çok samimi ve iyi yerleştirilmiş e, bir mekan. Hatırladığım diğer sanatçılar Aslı Çavuşoğlu, e, Pınar Öğrenci, Ahmet Öğüt e, gibi sanatçılar... ...şu anda hepsinin listesi önümde değil. Senin de daha önce Galata Rum Okulu'ndan hatırladığımız işlerin oradaydı değil mi? Evet. Günlerin bir kısmı, daha doğrusu benim günler serisinin kendime ayırdığım, henüz seriye başlamaya karar vermeden önce yaptığım bir 20 parçalık benim koleksiyonumda olan bir seri var. Onları ödünç verdim. Geri kalan asıl seri şu an Almanya'da, Nürnberg'de bulunan, Neuys Müzium'da sergimde var oraya atlamış olalım. Tamam atlamış oraya... olalım. Sergiden hatırladığım bir isim de Cengiz Tekin'in yakın zamanda Akbank Sanat'ta gösterilen videosuydu. Onu da vurgulayayım. Bütün isimleri hatırlamış olmasam da. Senin hatırladığın başka isim var. Mehtap buydu. Ha Mehtap Baydu evet nasıl evet. unuttum. O da galeri Nev Ankara'da daha önce de gündeme getirmiştik Mehtap Baydu'yu. Oradaki evet. işi sergileniyordu. Çok doğru. Ve şimdi evet atlayalım. Yani Almanya'nın başka bir kentine geçiyoruz. Nürnberg'e bu sefer. Neues Museum'da Border of Time adlı bir sergi var. Tarihlerini de duyuralım. Ee, önce hatta Between Bridges yolunuz düşerse Berlin'de. O 16 Haziran'a kadar devam ediyor. Ee, Noyes Museum'daki sergi ise bu program yayınlandığı zaman yeni tamamlanmış olacak. Ama yine de gündeme getiriyoruz. 23 Mart... 10 Haziran tarihleri arasında Almanya'nın Nürnberg kentindeki Noyes Museum'de Border of Time adlı bir sergi ee, ve hı hı. senin günlerdeki çalışmaların kalanı da burada dedin. Aslında hepsi orada. Öyle mi? Hı hı. Ee, ser... <gülüyor> Benim sergilen kısası bahsedeyim. Hı hı. Sergi ahteriş birliğiyle gerçekleşiyor. Daha doğrusu sergilenen bütün işler Ertil'in ve Koç Koçvak koleksiyonundan seçilmiş işler. Bilge Firdlendi ve susunumun gibi bir gün hayran oldum ki büyük sanatçıyla birlikte sergileniyorlar. Serginin küratörü Thomas Seydin. Aynı zamanda Nuri ismi küratörü. Sergi ismini Yufuku'nun tokadan şey alıyor, ödünç alıyor. Bu Ben, öz, davet Ege'li de tabi ki heyecanlandı ee, şeyde Galata Rumuklu'nda sergilenen e, günler ve yıldızları talep etmişlerdi ben sergiyi kurarken günlerin hepsini e, sergileme fırsatım olmamıştı yani 70 tanesini filan koyabilmiştim mekanı fiziksel özelliklerinden hatırlıyorum e, normalde 150'nin 157 tane tamam e, Diğer içimde kalan şey ise günlerle yıldızları da aynı mekanda göstermekti. Bunu kendi saygımda etmememiştim. Galatasaray'ın okulunun hem fiziki yapısından ötürü hem de ıskışıklıktan ötürü. Ee, burada öyle bir imkanım oldu. İkisi, iki seriyi hem birlikte göstermek hem serinin bütününü göstermek. Ee, E gör, görmeden olduğum bir sergi de aslında. E, görmeyenlere anlatmak çok da kolay olmayabilir ama Galata Rum Okulu'nda evet. da görmemiş olanlar ya da işte Nürnberg'e yolu düşmeyenler için biraz anlatmak ister misin? Nedir bu Günler ve Yıldızlar? Tabii. E, günler benim 16, 2016 Temmuz ayının sonlarında başladım ve serginin olduğu Mart 2017'ye kadar devam eden bir seri. Her gün bir tanemiz yapıldı. E, simsiyah bir kare aslında kağıtın üzerine oturmuş. Biraz aşağıya doğru oturmuş. Siyah karelerden oluşuyor. E, yani 2016 Temmuz'un sen bu anlamı var hemen. E, 15 işte, Temmuz sonra, akla geliyor tabii. Üzerine, Hı -hı. Evet, bir üzerine evet, travma daha yaşadıklarını biraz Son, ondan sonra gelen günlüğün kaydı gibi bunun için. E, herhangi bir fırça Alet yeterli bir şey kullanmadan bir kağıt yüzeyinde e, su gibi akışkan bir şeyden mükemmel bir kare formu yakalayabilir miyim gibi çok basit bir noktadan ortaya çıkmış. Bir tür meditasyon süreci, e, bir tür e, performatif bir süreç. Ben her gün oturup bir tanesini kenara koydum bunları. E, o aynı zamanda yapacağım bir sürü şey varken bir şey yapmayı kendimi pasifize etmem. Kendimi geriye çekmemle de alakalıydı. Belki bir süre insan öyle yaptı o dönemde. Ee, günler bunlar. Devamında da yıldızlar geldi. Yani yaklaşık 6 ay süren bir sürecin sonunda e, o kadar belki siyah ve karanlıkla boğuşmuşken e, küçük bir ışık ihtiyacından e, aydınlık ihtiyacından kaynaklı kağıdın yüzeyine bir iğneyle hafif bir kazıdım ve arkadan çıkan kağıdım e, izi yıldız gibiydi. E, Heyecanlandım. Bunu büyük yapmaya karar verdim. Ve yaklaşık 4 metrelik bir kağıdım yüreğini ilk metrelikle bir de simsiyah boyadım ve e, başladım kesici delici aletlerle kazınmaya. Her <gülüyor> çantik yıldız gibi göründü ve ben o günlerdeki gibi e, karanlığın içinde gezinmek yerine biraz ışığın içinde gezinmeye başladım. O da 3 ay sürdü neredeyse. Dolayısıyla engelli içinde bir bile batıp gitten çıkma sürecini sembolik olarak işaret ediyorlar. Dolayısıyla işte günlerin geceye evrilmesi önemliydi serginçideki koşullar içerisinde. Günler kapkara ama gece aydın bu kontrasta önemliydi. Biraz yıldızlara bakmak, biraz yukarıya bakmak, biraz dünyanın dertlerinden, siyirinmak gibi sembolik anlamları vardı. Bilgi Hanım'ın işleri zaten biraz bununla çok uyumluydu. Hüsnü Hanım'ın zaten çalıştığı birçok konukla işaret ediyor. Sessizlik biraz ana temaydı. İyi oturduğunu ve iyi konuştuklarını düşünüyorum. Bu vesileyle benim uzun süredir yapmak istediğim kitap vardı. Bu serinin kitabını yapmak istiyordum. Hep günlük diyorum. Gerçekten günlük gibi. Hı hı. Kitabın sayfalarına sığar mı sığarsa nasıl sığar diye. Sergi buna vesile oldu. E, yaptık. E, yaklaşık 750 kopya bastık. Ah çok güzel. E, henüz hiç e, gösterilmedi Türkiye'de. E, Al Anl Almanca Osmanlı'da. mı yayınlandı? Çünkü Selen An senin de e, bir, bir şiiri eşlik ediyor. Biliyorum evet. senin e, işlerinin görsellerine. E, e, ser, kitapta sadece bir tane sili var başka. Bülmetin yaptım derece minimal bir kitap. Ee, Türkçe ve İngilizce baskı. Almanca basamadık, kim çeviremedik de biraz <gülüyor> Alman diye zor bir şiir. Şiir çok benetsel bir şiir. Nazım Dikbaş e, İngilizceye çevirdi. Selamle birlikte hı hı. aslında Fransızca yazılmıştı şiir. Selam kendisi Türkçe çevirdi. Fransızca ve Türkçe düzeyinden Nazım İngilizceye çevirdi. Onların üzerinden de Almanca'ya çevirsiz herhalde. Yok, evet, evet. O yüzden e, kitabın içerisinde bulunan küçük bir Almanca açıklama var. E, kitabı e, Akina Books'tan belki bilirsiniz Valentina hı hı. E, kasarladı. E, Maske'de Bastı bir kitabın e, üretimini Saha destekledim. Buradan teşekkür ediyorum Sahaya. Evet. Kitabın kapağı elde tek tek e, yıldızlar resmindeki gibi tek tek çantikledim yani 750 kopyaydı. E, 750'si de numaralı ve imzalı dolayısıyla hepsi biraz sanat kitabı aynı zamanda. E, vakit olmadı İstanbul'da tanıtma çünkü buraya gelmem gerekiyordu. Döndüğünde herhalde Eylül ayı gibi küçük bir küçük bir sergiyle birlikte tanıtımını yapacağız. E, yeri belli evet, mi? Olsak çok, çok farklı. Değil henüz. Değil, Değil, tamam tamam herhalde. sonbaharda diyelim en azından kitap bizlere de ulaşacak herhalde bir kitap lansmanı e, belki bir konuşmayla. Hı -hı. Çok güzel. Hı -hı. Peki harika hem de sergin tarihli yani sergi tabi bu program yayınlandığı an itibariyle bitmiş olacak. 11-10 Haziran'a kadar devam ediyor ama yolu Berlin'e gidenler en azından biraz önce senin bahsettiğin bu günler serisinden çalışmalara denk gelebilirler. Between Bridges adlı mekandaki How Will the Weather Be Tomorrow sergisinde 16 Haziran'a kadar o da yine onun için de acele etmek lazım ama... Yine de çok meraklısı ben onlardan biriyim. Eylül ayını ya da sonbaharı bekleyeceğiz kitabı görmek için gibi gözüküyor. Evet çünkü bir de şey, kitabı neredeyse birebir bastık. Yani Hı -hı. Buradan şey de teşekkür edeyim. Hani salta da teşekkür edin. Çünkü ulağanüstü tarayıcıları var ve o günleri tek tek yani fotoğraftan sonuç alamadık. Çünkü fotoğraf makinesi e, siyada patlattı. Ulağanüstü tarayıcı da tarandılar ve neredeyse tıpkı basın yaptık o yüzden hani kitap o ihtiyacı giderecekti diye düşünüyorum Peki hariçten sanat programındayız. Açık Radyo'da, e, Teknik Masa'da Barış'a da teşekkür ediyorum. Ahmet Doğu İpek Paris'ten telefonla bağlanıyor ve şu ana kadar da sorunsuz bir bağlantı. E, ne güzel ki. E, Berlin'deki Galeri Weekend sırasında Selin'de katıldığın bir sergiden bahsettin. Bu arada Paris'te de Galeri Weekend oldu. Zira bahar ayları çeşitli kentlerde e, galeri hafta sonları yapmak için e, <gülüyor> ideal dönem olarak görülüyor. E, Paris'ten Galeri Weekend Kentte çok da fazla bir şey görmemişsin gerçi ondan da bahsedebilirsin neden olduğunu sorgulamak lazım ama esasen hani şu dönemde yaz aylarında bahar aylarında Paris'e yolu düşecekler için sen de çok sergi gördüğüne göre hani birkaç tavsiye etsen sergi neler söylersin neler görmek gerekir Paris'e gitsek? Hay hay hay hay yani evet hafta sonu hiç göremedim çünkü birçok yer kapalıydı Niye öyle bir etkinlik yapıyorlardı bilmiyorum Buranın takvimini Tam çözmüş değil. <Gülüyor> Fransızlar ee, bu açıdan ama, evet biraz enteresan evet, olurca. Sadece tatiller mesela hani şey yani sadece galeriler değil bütün mekânlar tatil. <gülüyor> ee, garip bir çalışma prensipleri var ee, ama iyiler hoşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ya bu çok fazla sahip var şu dönemde. ...sıralamak gerekirse... ...Pompidio'da koleksiyon sergisi var... ...ama buna etkilen... E, ...Şagal ve Malevit sergisi var... E, ...çok başarılı bir sürü... E, ...çünkü... ...bir dönemin Rus sanatını ve bir dönemin... ...tarihini anlatıyor... ...sergileme biçimi olarak çok güzel... E, ...Kupka sergisi var... E, ...Fojita sergisi var... ...ki bunlar güzel et aspektif bir... E, Pikasson finns med Guernica, sa var. Hmm. Guernica, men kanske någon av dig är Guernica. Hon är det med, jag, skörtsutgärd. Tack, Köske. Pikasson Guernica, säger gidiyorsun. Guernica, yok. Ama är Guernica, och den dair her Guernica, şey var. är şey med, o dönemin är so soğuk och den är ayısından e, Picasso'nun sonraki kariyerine kadar çok fazla detmalar arşiv veriyor e, o yüzden çok çok çok çok e, başarılı hı hı. E, kapsamlı bir çizim sergisi vardır o galeride fakat mekan mekançilerin çok dışında o yüzden e, ha, onların şehir e, dışındaki galerilerinde çünkü iki mekanları var diğerin evet, Mare civarında yani. ama evet ya Guaschini Parisi Yununun Parisi Büyük bir sergi, büyük bir sergi. tane iki sergi çok güzel olacaktı. Tarişler uyuşmaz. O yüzden göremedim. Ee, onun dışında şey... E, Beni... Kral Stangrave Galeri'de Hı -hı. çok güzel bir sergi var. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Pierrette Bloch diye Hı -hı. Ee, bir dönemin son derece minimalist ve soğut sanatı. Tabii, Yer sanatçılar gibi erkeklerin gölgesinde kaldığını düşünüyorum. Fazla öne çıkmamış bir sanatçı. Çok fazla bilge flitlendiriliği çağrıştırdı o anlamda. O anlamda da önemli buldum. En çok etkilendiğim sergi ise kuşkusuz Cartier'de, Fondation Cartier'deki umarım ismine doğru telaffuz edebildim Çünkü Japon kendisi. <gülüyor> Junga Ishigami Sergisi. Ee, Japon bir mimar. Sergi gezdiğimizde herhalde bu 70-80 yaşında ve bilge bir insan olmalı. Yani herhalde böyle biri yapabilir diye düşünüyordum Tabii serginin sonundaki videoda da kendisini görenekle hayır, 45-50 yaşlı bir son derece <gülüyor> yani genç bir sanat mimar. Ee, daha önce Venedik mimarlık bir anesinde altına ödülünü de almış kadar ben <gülüyor> fark ettim. Evet Bir sanatçı, bir mimarın gerçekten bir sanatçı gibi nasıl iş üretebileceğini ya da bir işi, bir projeyi, bir enstallasyona nasıl dönüştürebilir ve bunu son derece basit yalın ve sadece ihtiyaçlar üzerinden nasıl yapabilir ve gerçekten e, konut yapmak ya da yapı yapmak değil, hani tam olarak bir şeye çare olmak anlamında nasıl yapılabilir? E, çok iyiydi, çok etkilendim, çok ilham verici buldum. E, herhalde e, e, çünkü sanat sergilinden ziyade mimarlık sergisi sergisiyle Onu görmekte ayrı beni heyecanlandırdı. Sergi çok talep gördü aslında bitmesi gerekiyordu Eylül ayına kadar uzattılar. Ooo olacak olursa. <gülüyor> Fondasyon kartiye deme evet. görüyoruz. Evet. Hı -hı. Ee, bir diğer sergisi yine mimarlıkla alakalı tabii hmm. normalde. Orada da şehrin, Paris'in e, konut problemini nasıl bir çözüm yapılabilir ya da nasıl çözüm getirilebilir diye son derece e, ucu açık, son derece ütopik projeler gerçekleştirilmiş burada. Çünkü e, Paris'in konut problemi ve e, büyük bir problem, hani, sadece kira fiyatlarına bakarak Tabii. Bunu, ve talebe bakarak bunu anlamadım kapsamda yapılmış çok iyi bir e, sergi var. E, bir tür dönemeler e, sergisi gibi. Alt katında ise hele ki Paris'e ilk gelecekleri için çok önemli bir sergi var. O da Paris'in bütün tarihini yapılar üzerinden anlatan çok kapsamlı bir sergi. E, yani bin, binli yılların başlarından e, günümüze kadar e, geliyor ve sadece yapıları ve yapıların cepheleri ve, cep ve ona eşlik eden e, Yapım tekniklerinden sokaklarının yapısına kadar her şeyi çok detaylı anlattığı anlatılan bir sergi. İlk Paris'e gelecekler için birinci tavsiyem bu olurdu. Çünkü o sergiyi görüp Paris'i deneyimlemek çok daha e, önemli. Müthiş derinlikli bir girizgahla kenti tanımaya başlamış oluyoruz anladığım kadarıyla bu sergide. Aynen öyle. Müthiş. Her şey daha anlamlı oluyor Paris'e deriz bu. Peki, çok teşekkür ederim. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmişiz bile. Ee, İstanbul dönüşünde görüşmek üzere diyorum ve teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sesim biraz e, tüklemiş olacağı heyecanla e, bağışlayınız. A, harikaydı. Ederim, için. Harikaydı. İstanbul'a dönüşünde görüşmek üzere. Kitabını da heyecanla bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek sevgiler. üzere. İstanbul'a sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Harikten sana gezegenden kültür sanat haberleri okay. out, here, right. dancing, Hazırlayan ve sunan Çelenk Vakfa